Geçmişe dönüp kendime birkaç bir şey söyleme şansım olsaydı aynen şöyle başlardım. Biliyorum, her darbede masum kalbini biraz daha gizledin daha fazla acıtmasınlar diye. Kimseler görmesin diye etrafına hep surlar yapmaya çalıştım. Ve yaraladıklarında seni toplarla biraz daha gömüldüğün surlarına. Ve gömüldükçe kalabalıklar içinde yalnız kaldım. Biliyorum. Sevdin ama sevilemedin verdiklerin gibi ve yine gizlenmek kalbine düştü, biraz daha. Aileme gideyim dedin ama onların da yetmedi gönlüne, elleri ve dilleri içine kapandın, biraz daha. Ve tek duyabildiğin yine yalnızlık oldu, biraz daha. Dostuma gideyim ondadır belki çözümüm dedin ama heybesinde yoktu senin acıların. Saramadı ve kanadı durdu yaraların, biraz daha. Daha kanat bazınlar istedin. Ve yine surlar öldüm kalbinin etrafına, biraz daha. Uzun süreler sonra surların kapılarından baka kaldın. Çünkü sen bile giremez oldun artık kendine. Artık kendin olamazdın çünkü bir kez daha delinirse surların Konstantin olabilirdi yine gönlündeki İstanbullu. Evet, gönlün İstanbuldur ama içinde fatihsiz ve yalnız. Tek kelime yazdın kalbinin surlarına. Yalnızlık. Yalnızlık bulamadığın o sevgiyi hep başka kapılarda aramak gibidir. Ne yaparsan yap onu dünyada bulamayacağını bilirsin. Ama yine de denemekten hiç vazgeçmezsin. Yalnızlığının boşluğunu hep farklı şeylerle doldurmaya çalışırsın. Yalnızlık aynı havayı soluyup da bir türlü yan yana olamamak gibidir. Ve aldığın her nefes ciğerini acıtmaya başlar. Bilirim. Eski bir sandalyenin gıcırtısıdır yalnızlık. Mehmed'im, sen tek kaldığında Allah'a yakınlaşman için Allah'ın seni herkesten uzaklaştırdığını düşün. Bilirim herkes bir şeyler söyler ama sen konuşamazsın. E çünkü yalnızsın. Gece ayaz olur, ısınmak için güneşi beklersin. Ama alışmışsın karanlığa bir kere gelse de alamazsın ki artık yanına şemsi. Zemheri de hayallere sarılıp ısınmaya devam edersin. Çünkü sen yalnızsın. Bir ay parçası gözyaşın daha yüzündeki surlardan uzaklaşır biraz daha. Yorgunluğun iliklerine kadar hissedilir artık ve karar verirsin. Buraya kadar artık gayrı ne bir elçi isterim gönlüme ne de bir fetih isterim başka gönle. Buraya kadarmış. Tek beklentin ölüm olur. O da çok soğuk gelir. Ecel daha çok sarar yalnız kalmış ruhunu. Çünkü bilirsin değil mi Mehmet'im? İnsan ölümden ancak ecelik olur. Tüm kapılar kapanırken hayallere dalarsın. Birden küçükken nenenin kucağında oynarken Nenen ezberleyesin diye Kulağına fısıldadığı o ayet gelir aklına. Rabbin seni terk etmedi. Sana darın garı, garı da dar, dar, dar. Birden sonbaharın yeşermeye başlar. Ay artık uzaklaşır, işte güneşe terk eder. Kalbinde kainatla hep aynı zikirler. Onu kaybeden neyi bulmuş ki? Ve onu bulan neyi kaybetmiş ki? Peygamberin gelir artık aklına. Peygamber ezişan. Yalnızlık kötü olsa o yaşar mıydı hiç yalnız anlar? Anlarsın. Allah seni her yalnız bıraktığında dikkatini yalnızca ona vermeni istemiş meğer. Anlarsın, o yüzden almış tüm ayarı çevrende. Anlarsın, her an sana bir sevgilinin yolladığı gibi mektup yollamış meğer. Kimselere sildirme gözyaşlarını, beni bul bulutları ağlatayım yerine demiş meğer. Kimselere yanaşma o yaralı kalbinde, beni bul dolayım her bir zerrene şifa şifa demiş meğer. Kimselere açmayayım surlarını, beni bul göndereyim Fatih'i tahtının tam orta yerine demiş meğer. Beni bul değil mi? Na gitme elleri demiş beye. Sana şah damarından daha yakın olduğunu söyleyen ben varken damarlarında dolaşan bu haram sevdalar niyeymiş beye. Anlarsın yanaklarında güneş dolusu süzmeleriyle Yalnızlıkta ısrar etmek Yanlışlıkta ısrar etmekten daha iyidir Mehmet'in Anlarsın değil mi? Ve son bir söz eder surlarından çıkmış yüreğin Sığınırsın alemlerin Rabbine de Herkes seni sustu sanır Anlıyorsun değil mi